Ayet-el Kursi, Ayet-el Kursi, Kursi diye isimlendirilmesinin sebebi, Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'ın Kursisi bu ayette geçiyor. Yani Allah'ın Kursisi olduğuna, sadece bu ayette geçtiğinden dolayı Ayet-el Kursi diye isimlendirilmiştir. Ve Ayet-el Kursi'nin faziletleri çoktur. Faziletlerinden bir tanesi de deminki zikrettiğim, Muslim'de geçen Ubeyb ibn Ka'bin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ne diyor? Ubeyb ibn Ka'b diyor ki ayet-i kursi Kur'an yani Allah'ın en büyük ayetidir. En büyük, Kur'an'da en büyük ayettir. En azim ayetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de e, Ubeyb ibn Ka'b'ı ikrar ediyor. Kedâ nese geçen ve <gülüyor> İbn-i Abdülhadi, İbn-i il ve Elbani'nin sahihlediği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men qara ayet-i kursiye dubara kulli salatin, lem yemna'hu min duhulul cenneti ilal maut." Her kim her namazın arkasından Ayetel kursi okursa onu cennetine cennete sokmanın bir te, cennete sokmaya bir tek mani vardır o da o da ölümdür. Kim namazın arkasında Ayetel kursi okursa cennete sokmaya bir mani vardır o da ölümdür der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı İbn Kayyim rahimullahu Teala Zadul Maat isimli kitabında der ki Şeyh İslam İbn Temi hocasından naklederek der ki hocam bunu her namazın arkasından okur der. Yani İbn-i Teymiye te'ala. Keda Bukhari'de muallak olarak gelen muallak olarak gelen hadiste Ebu Hureyre'nin kıssası. Ebu Hureyre şeytan geliyor sadakadan çalıyor. Bu hadisi bilirsiniz. Daha sonra işte Ebu Hureyre şeytanı yakalıyor. Tabi şeytan olduğunu bilmiyor. Sadakadan çalarken. Diyor ki beni bırak diyor. Sana bir hayır öğreteceğim. Diyor nedir? Diyor. Ayet el Kursiyi okursan her gece yatağına gitmeden önce Ayet el Kursiyi okursan Allahu Teala'dan bir bir koruyucu iner sana ve uyanana kadar şeytan sana yaklaşmaz diyor. Allah'tan bir koruyucu iner ve uyanana kadar şeytan sana yaklaşmaz diyor Allah şeytan diyor bunu. Bunu şeytan diyor. Daha sonra Ebu Hureyre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiğinde Allah resul diyor ki ''Sadaqaka ve huve kedvub'' O şeytan yalancı olduğu halde sana doğru söyledi. Çünkü bazen yalancı binde bir doğru söyleyebilir değil mi? Diyor ki yalancı olduğu halde sana doğru söyledi. Şimdi bu bu hadise baktığın zaman bu hadisi birçok bidat ehli delil getiriyor. Diyor işte herkesten alabilirsin bak Ebu Hureyre şeytandan öğrenmiş. Ya biz de işte bidat ehlinden öğren, işte şundan öğren, bu herkesten doğruyu alabilirsin deyip bu, genellikle bu hadisi delil getiriyorlar. Birincisi yani burada şeytanın doğru söylediğini kim ikrar ediyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamber demese biz şeytana inanır mıyız? İnanmayız. Burada peygamber ikrar ediyor. Diğer tarafta bidat ehli söylediğini kim ikrar edecek? Onun doğru olduğunu kim nereden bilecek? Alâ kull hâl, ayet kursi'nin birçok e, yani fazileti var. ayet kursu kursi'de allah Teala diyor ki Allahu la ilahe illahu Yani ayeti Allah kelimesi ile başlıyor. Allah kelimesi ile başlıyor. Allah kelimesi ise a'raful mariftir Yani özellikle Allah kelimesi ile başlamasının sebebi ilim ehli diyor ki Allah kelimesi a'raful mariftir kasıtların أعرف المعارف yani Allah denildiği zaman yani bilinenlerin en çok bilinmişi yani herkes bilir Allah. Anladın mı? Herkes bu, bu ismi bilir Allah. Ama mesela Ömer dediğin zaman herkes bilir mi Ömer kim? Vea ve Allah'ın diğer isimlerini diyelim. bilmem El Hayy, Metin. Herkes dediğin zaman, misal dediğin zaman Nur, El-Rahim ve hatta El-Kayyum dediğin zaman herkes bilir mi? El-Kayyum'dan Al kasıt Allah. Allah'ın bir ismidir. Bilir mi herkes? Herkes bilmez bunu, değil mi? Ama Allah dediğin zaman ne olur? Herkes bilir. Herkes Allahu Teala'nın olduğunu bilir. Bu A'raful Marif, bilinenlerin en çok bilinmiş olduğundan dolayı Allahu Teala bu e, bu ismiyle başlamıştır. Bundan dolayı Hattat Rahimeullah Teala SİBV yani lügat alemine Sibavey diye birisi var. Amr ibn-i Othman Bu Nahiv alim Yani Arap gramerinin alemi. Daha ilk önceleri gelmiş. Bu Nasıl Bukhari hadis de şey meşhur. O da Arap lügatında meşhur. Sibavey ismi. Sibavey lakabıyla meşhur olmuş yani. Sibavey. Rüyasında görüyor. Diyor Allah seni ne yaptı? Diyor Allah beni affetti. Niye? Diyor çünkü dedim ki Allah A'rafı'l-me'arif. Allah kelimesi A'rafı bilinenlerin en çok bilinmiş idi. Bu da Hattab'dan bir Rüya diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Tayyip. Allah'u la ilahe illa hu. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. <gülüyor> i̇lah ne? La ilahe illa hu. Yani ondan başka ilah ilahın manası ibadet. İş? Evet. İbadet edilendir. İlah yani me'luh. İbadet edilendir. La ilahe illallah yani... Allah'tan başka ibadete hak kazanan hiçbir şey yoktur. Allah'tan başka ibadete mustahak olan hiçbir şey, hiçbir şey yoktur. Anladınız mı? İbadete mustahak olan, ibadete hak kazanan hiçbir şey yoktur. La ilahe illallah manası budur. Ve insanların yaratılması cennet ve cehennemin yaratılması insanların kitaplarının bazıları sağ elinden verilmesi, bazılarının sol elinden verilmesi, sıratın kıyamet gününde konulması, mizanın konulunması, insanların bir kısmı cennete girmesi, bir kısmı cehenneme girmesi, insanların bir kısmı kâfir olması, bir kısmı mümin olması. Bütün bu savaşlar, kıyamete kadar devam olacak cihad, bütün bu peygamberlerin yolunun yollan, yollanılmasının bir tek sebebi var. Bütün bu sebeplerin bir tek sebebi var bu saydığım şeylerin. O da la ilahe illallah'a davet etmek içindir. Yani Allah'a ibadet etmeye davet etmek içindir. Ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulen an ya'budu'llaha ve Biz bütün ümmetlere bir peygamber gönderdik, bir resul gönderdik. Niye? Ancak Allah'a ibadet etmeleri için. Dolayısıyla ancak Allah'a ibadete davet etmek için gönderilmiştir peygamberler. Yani uluhiyet tevhidine davet etmişlerdir. Ancak Allah'a ibadet ve onda hiçbir şeyde şirke düşmemeye şirke düşmemeye e, davet etmişlerdir. Dolayısıyla insanlar, kafirleri ile müminlerin arasındaki en büyük fark uluhiyet tevhidindendir. Müminler ancak Allah'ın ibadete hak kazanacağını derler. Müşrikler ise Bazıları kabirlere tapar, diğerleri türbelere tapar, diğerleri salih insanlara, diğerleri meleklere, bazıları ağaç taşa taparlar. Ve derler ki bunlar bizim aramızda Allah ile bizim aramızda bir vasıtadır derler. <tüktör> <tüktör> Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. El hayy diri. El kayyum kayyum yani başkalarını ayakta tutan başkalarını ayakta tutan başkaları ona muhtaç olan Allah'ın isimlerinden iki isim yani başkaları ona ihtiyaç ihtiyaç olan İbn Kayyim rahimullahu teala Medarecüs Salikin isimli kitabında der ki El Hayy ve'l Kayyum ismullah'ın أعظم Allah'ın en büyük isimlerindendir der. El Hayy ve'l Kayyum Allah'ın en büyük isimlerindendir der. ve bütün isimler bu iki isme dön dö sonunda bu iki isme dönerler der. Nasıl iki, iki ismi? Çünkü El Hay diridir ve diğer diğer mahlukatı dirilttiğidir. El Kayyum kendisi kayimdir, Kendisi ee, yani güçlüdür ve diğer bütün mahlukat ona ihtiyacı vardır. Kayım olabilmesi için, var olabilmesi için Allahu Teala'ya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla herkes nedir? Bütün isimler Allah'ın bütün isimleri bütün şey bu iki isme dönmektedir. Çünkü birincisi El Hay diridir. Allah'ın e, zenginliğinden bahsediyor. O, o diridir. Hiçbir şey yani e, hiçbir zaman fani olmaz. Herkesin diri olması Allahu Teala'nın diri diri olmasıyla birliktedir. Yani Allahu Teala insanları diriltmezse kimse diri olamaz. Keza el-Kayyûm o kendisi Kayyûmdur ve herkes ona muhtaçtır. Allahu Teala'nın kudretine delildir. Dolayısıyla bu iki isim herkes bütün mahlukat sonuçta nereye dönüyor? Allahu Teala'nın bu iki ismine dönmektedir. Çünkü el-Hayy e, diriltici ve el kayyum kaim edici. İnsanların muhtaç olması ona. Herkesin ona e, ona muhtaç olması. Bundan dolayı İbn Kayyım rahimehullah Teala diyor ki bu iki isim Allahu Teala'nın en büyük isimlerindendir. Der. La ta'khuduhu sinatu ve la نوم. es İbn Abbas radıyallahu teala anhu der ki: Sina hakkında, sineden kasıt e, uyuklamadır der. Yani Allahu Teala'ya ne bir uyku ne de bir uyuklama isabet eder. es yani uyuklama, نوم ise uyku. La ta'khuduhu sinatu ve la نوم. Allahu Teala'ya ne bir uyuklama ne de bir uyma isabet ederdir. Çünkü bu uyuklama ve uyma nedir? Noksan sıfatlardandır. Yani nakıstır. Allahu Teala ise bundan beridir. Müslim'de geçen Ebu Musa'l-Eş'ari'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغ۪ي لَهُ اَنْ يَنَامُ allah Teala uymaz ve uymaz da Allah'a yakışmaz. Uymak da Allahu Teala'ya yakışmaz. لَا تَأْخُذُهُ yani ona ne uyku, uyuklama ne de uyku isabet etmez. Demin zikrettiği iki, iki ismin tehkididir, pekiştirmesidir. ki isimler neydi? El hayyul kayyum. O diridir. Ve kayyum ve herkes ona muhtaçtır. Yani diri olan Allahu Teala'nın diriliği kemaldir, kamildir. Dolayısıyla uymaz, uyuklamaz, kayyum, gücü çoktur. Dolayısıyla uykuya veya da uyuklamaya ihtiyacı yoktur. Bu ona uyku veya uyuklama isabet etmez pekiştirmedir. Neyi pekiştirme? Diğer iki, diğer iki e, ismi pekiştirmektedir. Peki içinizden birisi sorsa ki, dese ki e, Allah diyebilirdi yani ona uyuklama isabet etmez. Niye deme, dedi ki uyuklama ve uyma isabet etmez? Çünkü uyuklama isabet etmezse uyku haydi haydi isabet etmez. Değil mi? Bir kisi uyuklamıyorsa evli olan uymaması. Ayette dedik uyuklama da isabet etmez, uyuma da isabet etmez. Yani demedi ki sadece uyuklama isabet etmez. Bunun cevabını İbni Aşur rahimallahu teala tefsirinde beyan ediyor. Diyor ki insanlardan bazıları var der ki uyuklar ama uymaz. Böyle insanlar var adam uyukluyor ama uykusu hiç gelmiyor, hiç uymuyor. Yani uykusu geliyor ama uyuyamıyor. Bazı insanlar da var ki uyuyor ama uyuklamadan uyuyor hemen. Hemen yatıyor hemen uyuyor. Ya böyle insan, yani bu iki türlü insanlar var. Allahu Teala ise bu ikisinden de beridir, bu ikisinden de, bu ikisinden de munazzehdir. La <gülüyor> tahu sinta ve la Ona uykulama ve uyma isabet etmez. Bu da neye delildir? Allahu Teala'dan bazı sıfatlar nef edilir, yani inkar. Bazı sıfatlar Allah'tan nef edilir, yani nefiyi biliyorsunuz. Allah'tan nef edilir yani Allah bundan münezzeh denilir. Bazı sıfatlarda Allahu Teala, bazı isim ve sıfatlarda Allah'a ispat edilir. E Allah'a ispat edilen isim ve sıfatlar ne? Kur'an ve sünnette geçen isim ve sıfatlardır ve bütün bu isim ve sıfatlar kemaldır. Yani hiçbir noksanlık yoktur. Allah'ın isim ve sıfatları kamildir, hiçbir noksanlık yoktur. Diridir dediğimiz zaman o dirilikte hiçbir noksanlık yoktur. O ebedin yendiridir. Ona hiçbir zaman uyuklama, uyku, işte bayılma gibi bu noksan şeyler, insanı tukurt kovumu, bu gibi şeyler Allah'a isabet etmez. Ka kamildir. Keda bütün isimleri ve sıfatlar Allah-u Teala'nın kamildir. Peki nef yedilen şeylerini ne? Allah'ın kendisinde nefiyettiği şeyler. Ne gibi? İşte Allah uyumaz, uyuklamaz, çocuğu, çocuğu yoktur, doğurmaz. Niye? Çünkü, niye? Çünkü çocuk Noksan bir sıfattadır. Niye insanların çocuğu var? İnsanlar ona muhtaç olduğundan dolayı, ihtiyarladıktan sonra değil mi? Allah Allahu Teala ise bundan bundan münezzehtir. Allah kendi kendisinden, Allah ve رسول'u Allah'tan nefyettiği şeylerin hepsini hepsini bizden nefy ederiz. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimeullah Teala der ki: Tedmürü kitabında Allah'ın ve رسول'unun ispat ettiği bütün isim ve sıfatları ispat ederiz. Allah ve Resul'ün ettiği bütün noksanlıkları nefy ederiz. Allah hakkında varit olmayan şeylerde ise tavakkuf ederiz, dururuz. Mesela Allah'ın dili var mı desek ne derse birisi ne deriz? Deriz ki Kur'an ve sünnette dili var veya yoktur geçmiyor. Biz burada dururuz. Ne var deriz, ne de yok deriz. Burada dururuz. Ve Allah'ın dişi var mı yok mu? Kur'an ve sünnette bu geçmiyor. Biz dururuz. Vardır veya yoktur diye bir şey bir şey demeyiz. Ama noksal olan şeylerde Allah-u Teala bundan tabi münezzehtir. Noksallıkta. Misal, Allah diyor ki misal, Allah-u Teala'nın e, çocuğu olmaz değil mi? Çocuğu yoktur. Anlıyoruz ki ondan dolayı çocuğa vesile olan bütün vesileler Allah-u Teala'da yoktur. Dolayısıyla tenasül uzvu gibi, bu gibi şeyler e, veyahut da e, rahim, ana rahmi gibi bu gibi şeylerden Allah-u Teala münezzehtir. Oradan anlıyoruz allah Teala yemez, içmez. Çünkü nedir? Yemek içmek muhtaç olduğundan dolayı. allah Teala bundan münezzedir. Dolayısıyla midesi, bilmem şey falan Allah-u Teala bu gibi şeylerden yoktur. Anladınız mı? Bu da bilindikten sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadı Allah'ın sıfatlarında e, tafsilatla zikretmek, Allah'ın e, ispatla tafsile girmek, nefide ise mucmel yapmak. Nasıl yani Allahu Teala ispat ettiği isim ve sıfatları tafsile giriyoruz. Diyoruz ki Allah haydır, kayyumdur, i̇şte, e, he, her şeye rızık vericidir, yaratıcı, ispat. Allah'ın birçok isimleri var ve birçok sıfatları var değil mi? Ama nef zaman, Kur'an ve sünnetin metoduna baktığımız zaman nefiyette mucmel. Genel bir şekilde. Ne diyoruz? Allah gibi hiçbir şey yoktur. Genel bir şekilde demiyoruz ki Allah şu yoktur, bu değildir, şu değildir, bu de. Kur'an ve sünnette öyle geçmiyor. Kur'an ve sünnette nef edildiği zaman mucme bir şekilde, yani kısa bir şekilde geçer. Der ki Allah, Allah gibi hiçbir şey yoktur der. Ama ispata baktığımız zaman tafsilatlı zikreder. Der ki Allah haydur, kayyumdur. Hayyul kayyum. İşte bütün isimleri ve sıfatları zikreder. Kur'an'ın metodu böyledir. Ve ehl sünnetin metodu da böyledir. Bidat ehline baktığımız zaman, işte ke kelam ehline baktığımız zaman tam tersi. İspatta işte yedi tane sıfatı ispat ederler. Anladınız mı? Maturidiler sekiz sıfatı ispat ederler. İspatta tam ö, mucmeldir yani kelam ehlinde. Yani. İspatta fazla ispat etmezler. Hı. Ama nefiye baktığımız zaman o, tafsile girerler. Kur'an ve sünnetin tam tersi. Tafsile girerler ki Allah ne yukarıda ne aşağıda ne sağda ne solda Allah nedir? Ne, işte, ne sıcaktır, ne soğuktur ne bitişiktir, ne münfasıldır, işte ne şöyledir, ne böyledir böyle baktığın zaman ne kırmızıdır ne yeşildir, tavsile girilir. Anladınız Ne cisimdir ne cevherdir, ne araptır hep kelam eylenin kitaplarında bunu görürüz. Bu ise eli sünnet ve cemaatin Kur'an ve sünnetin metoduna tersidir. Kur'an ve sünnetin metodu tam tersidir. Şimdi sen bir krala dediğin zaman, bir kral dedin ki ey kral sen ne çöpçüsün ne, ne işte hayvan bakıcısın, ne söylesin, ne böyle. Adamı metme mi sen? <gülüyor> met edeceğin yerde adam Yani <gülüyor> doğru söylüyor. Ama nedir bu? Kullanılmaz bu. Ya bunlar da Allah hakkında böyle diyorlar ya İşte Allah ne, ne siyahtır, ne beyazdır, ne, ne kırmızıdır, <gülüyor> ne şeydir, işte ne e, sıcaktır, ne <gülüyor> işte e, soğuktur, bu gibi, bu gibi şeyleri şey, e, şey diyorlar. Bu ise 50 <gülüyor> sünnet vel cemaatin akidesine ters. Ancak lazım nefide tafsire girilir. Ne gibi ihtiyaç duyulduğu zaman? <gülüyor> ne gibi ihtiyaç duydular? işte İşte Hristiyanlar ne demiştir? İsa Allah'ın oğludur. Dedi Allahu Teala hemen tafsire girmiştir. Demiştir ki Allah hiçbir şey doğurmaz ve do do doğ doğurmaz ve doğurulmaz. Orada tavsiye gir. Ve Yahudiler demiştir ki işte Allah yeri ve göğü yarattıktan sonra yoruldu, istirahat etti.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 Başka bir ehl-i sünnetin kaydesi ise ehl-i sünnet ve cemaat nefi sadece nefi ile iktifa etmezler. Yani sadece demez Allah'a uymaz. Misal, bunun zıttı olan şeyi de hemen ispat ederler. Allah uymaz neden? Çünkü zıttı olan nedir? Güç. Çünkü Allah-u Teala sonsuz güç sahibidir. Anladınız mı? Misal Allahu Allah-u Teala'ya zayıflık isabet etmez. Bunun zıttı nedir? İşte güç sahibi. Allah'tan ney nefi ediliyorsa onun zıddını mecbur el sünnet vel cemaat ispat eder. Anladınız mı? Çünkü sadece nefi övme değildir. Yani dersin ki adam bu adam yatmıyordur misal. ve da bu şey uymaz. Sadece bu ölmek değildir. Çünkü e, diri olmayan şeylere de böyle diyebilirsin. Dersin ki bu tahta uymuyor. Bu tahta işte e, zayıflık isabet etmez bu tahtayı. Bu gibi. Bunu dediğim zaman buna övmüş oluyor muyum? Ne zaman övmüş olurum? Bunun zıddını ben ispat edersem? Dersen ki bu uymuyor çünkü bu diridir. Ziyade güç sahibidir. O zaman bu zulüm etmez dediğim zaman, ise bu zulüm etmez. Bu övmek mi? Övmek değil çünkü adam belli, yani bu tahta zulüm etmez. Sadece nefi övmek değil. Zıddını ispat edersem o zaman övmek olur. Çünkü Allah zulüm etmez. Zıddı nedir? Adaletli. O zaman hemen Ehl-i Sünnet adalet sıfatını Allahu Teala'ya ispat eder. Anladın? Mı? Çünkü sadece zulüm etmez diye şey dersem belki derim ki Hakan zulüm etmiyor. Niye? Çünkü gücü yok ki zulüm etsin başkasına. O mana anlaşılabilir değil mi Allah'a Ama Ehl-i Sünnet ne yapıyor? Direkt zıddını ee, direkt zattına ispat ediyor. Bravo. Lehu ma fi's semavati ve ma fi'l ard. Göklerde, semada, semalarda ve yerde hep her şey Allah-u Teala'nındır. Allah'ındır göklerde ve semada olan, yani semada ve yerde olan Allah'ındır. E, Allah Burada Allah şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki, lehu onundur, Allah'ındır yani göklerde ve yerde. Allah'ındır göklerde ve yerdeki olanlar. Yani Allah'ındır göklerde ve yerlerde. Demiyor ki, Türkçe'ye direkt tercüme etsek. Yerlerde ve göklerde Allah'ındır. Demiyor. Önce Allah'ındır zikrediyor. Daha sonra yerlerde. Çünkü Arap lügatında öyle yaptığın zaman, ters yaptığın zaman bunun bir manası olmuş oluyor. O da ne? Yani göklerde ve yerlerde ne varsa olsun hepsi Allah'ındır manası gelmiş oluyor Arap lügatında. Bundan dolayı allah Teala öyle bir cümle öyle bir cümle kullanıyor burada. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman Allah Teala bu Ayetel -il Kürsi'nin ilk başlarında sıfatların üçünde yani tevhidin üç kısmında zikretmiştir. Tevhid ne? Uluhiyet, rububiyet, esma, esma ve sıfat. Allah Teala bu Ayetel -il Kürsi'nin ilk başında bu tevhidin üçünde zikretmiştir. Allahu la ilahe illahu nedir? La ilahe uluhiyet. Ondan mâ şey hiçbir مستحق yoktur. El Hayyul Kayyum nedir? Adı ve sıfat. Daha sonra Louma fi ve ma fi yerdeki ve göklerde hepsi Allah-u nedir? Rububiyet. Dolayısıyla Ayet-i başında diğer üç e, e, tevhidde e, zikretmiştir. Daha sonra Allah-u Teala diyor ki: "Mendel Ledi yeshfa'u 'indahu illa bi Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Allah-u Teala ulûhiyetten bahsettikten sonra rububiyet isim ve sıfatlardan bahsettikten sonra sanki Mekke müşriklerinin ve müşriklerin delilini getiriyor. Müşrikler ne diyordu? Diyordu ki ve min dûnillâhi mâ lâ yedurrühüm ve Allah'tan başkalarını ibadet ediyorlar. Ne fayda ve zarar verenin? Ve diyorlar ki bunlar bizim Allah katımızda nedir? Şefaatçilerimizdir allah Teala hemen tevhidin üç kısmını zikrettikten sonra Mekke müşriklerinin sanki delilini getiriyor. Diyor ki, ya biz bunlara ibadet etmemizin sebebi, bu türbelere bu kabullere ibadet, bunlar bizim Allah katımızda bir vasıtadır, şefaat ediyor. Yoksa bunların fayda veya zarar verdiğine biz zaten inanmıyoruz. Fayda vermez, zarar vermez ama bizim ile Allah aramızda nedir? Şefaat. Biz günahkarız. Günahkar bir kuluz. Bunlar salih insanlar. Bunlar bizi elimizden tutup Allah'a Allah'a ne yapıyor? Allah'a yaklaştırıyor. Allah'a şefaatçi ediyor. Anladınız mı? Allah Teala, bundan dolayı Allahu Teala bu ayeti hemen getiriyor. Diyor ki onlara cevap olarak şimdi, tevhidi zikretti. Ondan sonra Mekke müşriklerinin sanki bir itirazına geliyor. Diyor ki işte biz bunlar zaten yağmur yağdırdığını işte falan inanmıyoruz zaten. Sadece Allah katında şefaatçimiz. Allah onlara bir cevap veriyor. Ve diyor ki hemen Mendel, lütfiyesi var, onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Dolayısıyla her şey yine dönüp dolaşıyor, yine kimin iznine geliyor? Allah'ın izni geliyor. Yani sen bu türbeye veya fulana den şefaat istediğin zaman veyahut da ondan bir şey istediğin zaman diyor ki adam ya ben zaten inanmıyorum ki bunu Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle şefaat edecek. İşte Allah diyoruz ki. Allah'ın izniyle her şey Allah'ın izniyle olduğuna inanıyor musun? Diye inanmıyorum. Peki bu adam kendi kendiliğine şefaat edebilir mi? Edemez. Allah diyor onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Dolayısıyla bu izni kimden isteyeceksin? Allah'tan iste. Çünkü Allah Allah, Allah sen, onun sana şefaat etmesini, Allah izin vermese o adam nasıl şefaat etsin? Sana? Şefaat etseydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Amca sevut albe şefaat ederdi. Hatta şefaat etti Ebu Talib'e ne dedi? Affolması için ne yaptı? Elini kaldırdı, yalvardı değil mi? Vefat ettikten sonra, helak olduktan sonra. Ne dedi Allahu Teala? Ma kana lin-nebi ve'l-lezina amenu en lil Peygamber ve müminler için müşriklere istiğfar etmesi yakışmaz. Allah hemen nehyetti. Peygamberin elinde değil. Sonra dedi ki inneke letehdimen ahbebt, ve lakinnallaha yehdi men yeshâ. Sen istediğine hidayete, sevdiğini hidayete erdiremez. Ancak Allah hidayete erdirir. Yani Allah şefaat etmek ne demek? Yani dua etmek. Allah Resulü şefaat ediyor de hemen yasak geldi. Sonra dedi ki onun hidayet olması senin elinde değil dedi. Dolayısıyla dönüp dolaşıyor herkes neyin kimin elinde olmuş oluyor? Yine Allahü Teala'nın elinde olmuş oluyor. Dolayısıyla isteyeceğimiz zaman, şefaat isteyeceğimiz zaman, bir şey isteyeceğimiz zaman yerlerin ve göklerin sahibi olan kim? Allah Teala'dan istememiz lazım. Allah Teala bunlara böyle bir cevap veriyor ve diyor ki: "Ve kem min meleken fi semawati la tugni şeyen illa min ba'di en ye'dena Allahu limen yeşa' Semada nice melekler var ki kimseye şefaat edemezler. Ancak Allah'ın izin verdiği ve razı olduğu kişilere hariç. Osize melekler kimseye bir şey şefaatleri şefaatleri dokunmaz. Ancak allah Teala'nın izin verdiği ve razı olduğu kişiler hariç. Anladınız mı? Peki bu zamanda baktığımız zaman insanlar, birçok insan, işte Allah'ın rububiyetten bahsediyor. Allah şöyle yarattığına, şöyle gücü yettiğine, böyle yaptığını, vazcılar özellikle, şöyle yaptığını ağlayarak, hatta ağlayarak zikrediyor bunları. Tabi ahmak insanlar da hemen, adam Allah için ağlıyor. Adam, ben size Ha Güle Gülen. Allah'ın şöyle, Allah ne kadar yarattı. Allah'ın şöyle diyor. Allah böyle yapıyor işte Allah için. Allah'ın gücünü anlatıyor, şeyini anlatıyor. Ağlıyor. Allah'ın bu kadar şeye sahip olduğunu anlatıyor. Ama sıkıntı anında da diyor ki yetiş ya Hamza diyor. Şimdi senin yaptığın şimdi uygun mu yani? Allah'ın o kadar sahip olduğunu, o kadar güçlü olduğunu anlatıyor. Ama sıkıntı anında Allah'ı ya Hamza diyorsun. Dolayısıyla Allahu Teala bunlara cez veriyor. Diyor ki Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez. <gülüyor> başka etti allah Teala başka şefaatin başka şartını zikrediyor. O da razı olması. Mendele ve la yeşfe'une illa limen irtada <gülüyor> Allah'ın ancak Allah'ın razı olduğu kişilere şefaat edecekler. Yani Allah sende razı olmazsa kim ne yaparsa yapsın sana şefaat sana şefaat edemezler. Dolayısıyla razı olması. O razı olmaz da nedir? Yani senin muvahhid olman, tevhidi yaşaman, Allah'a hiçbir şeyde şirk koşmamandır. Allah'a şirk koştuğun zaman Allah sende razı değildir. Dolayısıyla Mekke müşrikleri gibi gece gündüz şefaat iste. Ölülerden, şeylerden falan. Müşrik olduğundan dolayı kimse sana şefaat edemeyecek. Sonra bilin ki İbn-i Kayyum rahimullahu teala Miftah Dar-u isimli kitabında şunu zikreder. Rıza ar iki kısımdır der. razı olması. Umum razı olması, yani am olan umum razı olması. Bu da kişinin muvahhit olması. Yani tevhidi, yani Müslüman olması. Tevhidi yaşıyor olması. İkincisi de khas razı olması. Yani o kişinin vacipleri, farzları yapması ve bununla birlikte mustahapları da yapması. Yani daha büyük bir mertebe. Şefaatın, Olabilmesi için birinci şey şarttır. Birinci razı yani umum şart. Yani o kişinin Müslüman olması, tevhidi yapabilmesi ve şirkten de uzak durması. O kişi şirk yaptığı zaman Allahü Teala o kişiye şefaat edilmesine asla izin vermez. Bundan dolayı Ebu Hureyre'de'nin hadisinde Bukharda geçen Ebu Hureyre'nin diyor ki Men bi kıyamet. kıyamet gününde senin şefaatine en layık olan kişi kimdir? Allah Resulü diyor ki, Men la ilahe kim la ilahe illallah derse, yani tevhidim e, yaşarsa, tevhidi yerine getirirse, şirk koşmasa. Bu bilindikten sonra şöyle bir soru aklınıza gelebilir diye dersiniz. Yani Allahu Teala, sonuçta Allahu Teala affediyor değil mi herkesi? Yani, Allah'ın izin verdiği kişilere zaten şefaat ediliyor. Allah'ın razı olduğu kişilere sonuçta dönüyor dolaşıyor kime geliyor? Allah'ın değil mi? Sonuçta fazilet, ihsan etmek, nimet vermek kime geliyor yine? Allah'ın Allah, ın, Allah ın izin verdiği zaman sana şefaat edebiliyor. Dolayısıyla Allah izin veriyor. Dolayısıyla şükretmemiz, hamd etmemiz, ibadetimiz kime ancak? Allah'adır. Bu böyle olduktan sonra birini sorabilir. Peki niye Allahu Teala direkt demedi ki? Direkt onu affetmedi. Yani, direkt cennete girdi. Niye birisinin şefaatiyle cennete sokuyor? Yani mecbur birisi olması gerekir mi şefaat etmesi için? Bunun sebebi yani şudur. Sebebi Şeyhülislam İbn-i de dediği gibi Allahu Teala'nın o şefaatçinin makamını insanlar arasında göstermek için yani o kişinin çok değerli olduğunu insanlara göstermesi için. Bundan dolayı ne diyor? Makamul Mahmud. Allah Resulü'nün kıyamet gününde şefaat Makamul Mahmud. Yani hamd edilen bir makam. Hamd edilen herkesin gıpte ettiği herkesin işte e, herkesin istediği bir makam. O da nedir? Peygamberin herkese şefaat etmesi. Şimdi bir misal vereyim. Bir kral dese ki bütün isteklerinizi ben kimsenin isteğini kabul etmeyeceğim. Ancak Hakan Vast olursa Hakan he? şefaat eder sabah. Türkçe'de tam olarak ne diliyor? Aracı. Aracı olursa yani. Ee, sevdiği. Ona başka bir kelime var Türkçe'de. Mi? mi? Yok yok Türkçe'de. Türkçe'de. Miza birisi e, okula kabul olunması için bir kişiyi sevdiği bir kişiyi götürüyor. Ne yapıyor onu? Aile evet. Aracı işte torpil. torpil. Torpil, aracı torpil. Şimdi kral diyor ki insan kimsenin isteğini kabul etmemiz ancak Hakan torpil olursa. Hakan bana gelirse işte ne olur işte bunları şey falan. Öyle dersem ben kral olarak ancak Hakan torpil olursa kabul ederim. Ne yapmış oluyorum orada? Hakan'ın benim neznimde, benim yanımda Kadri'nin değerinin makamına kadar büyük olduğunu insanlara göstermiş oluyorum Değil mi? Ha Allahu Teala da işte peygamberine ve diğer peygamberlere şefaat ettirmesi bu. Ha, onların şefaatini şehitmesi insanlar arasında onun ne kadar değerli olduğunu, ne kadar şey olduğunu Allah Teala onu göstermek içinsin böyle e, şefaat ismini veriyor. Ayetin devamında ya ma beyne ma Allah Allah'tan bahsederken onun önlerinde ve arkalarında her şey Allahu Teala biliyor. İbn Käsir rahimullahü Teala diyor ki, burada Allahu Teala'nın geçmişte olan neyi varsa bildiğine delalet vardır. Yani yalemme khalifam yani arkalarında olan. Dolayısıyla geçmişte olan ne varsa Allahu Teala biliyor. Arkalarını yani geçmişi kast ediyor. Ve önde olan gelecek olan her şey gelecek olan her şey Allahu Teala biliyor. O da nedir? Yalınma beyineydim önünde olan yani geç gelecek olan her şey Allahu Teala Allahu Teala e, biliyor. Fakat dolayısıyla geçmişte ve gelecek olan her şey Allahu Teala biliyor. Ayette önünde ve arkasında her şey bilir yani e, he, gelecekte ve geçmişte olan her şey Allahu Teala biliyor. Fakat bu ayette şunu zikretmiyor. Eğer bir şey olacaksa nasıl olacağını da Allah bilir yani bir şey yok. Yok dem olmadı. Ama olursa onun nasıl olacağını da Allah biliyor. Yani olsaydı bir şey olmadı değil mi? Bir şey olmadı. Ama olsaydı nasıl olacağını da Allahu Teala Allahu Teala biliyor. Değil mi? Bunun delilini ne? Teala diyor ki: "Lev kharcu fiikum ma zadukum illa khabal." Münafıklar hakkında diyor ki: "Onlar münafıklar. Hani savaşlara gitmiyorlardı münafıklar. Allah diyor ki onlara: "Sizinle birlikte çıksalardı sizi ancak zayıflıya uğratırlardı. Dolayısıyla Allah biliyor. Yani o olmayan bir şey, eğer olacak olsaydı nasıl olacağını Allahu Teala nasıl olacağını Allahu Teala biliyor. Ve la yuhituna bi şeyin min ilmihi illa bima Onun ilminden kimse ihrate etmez. Kimse bilmez ancak Allahu Teala'nın bildirdiği şeyler hariç. Burada mahlukatın ne kadar zayıf olduğunu, ne kadar da ilim olsa olsa, mahlukatın ne kadar ilmi olsa ancak Allah'ın bildirdiği şeyleri bilebilir. Yok kendiliğinden bir şey bilemez. Burada mahlukatın ne kadar zayıf olduğunu Allah-u Teala, ne kadar zayıf olduğunu beyan ediyor. Şimdi burada baktığımız zaman ilm-ül gelecekte olan şeylere ne deniliyor? Gayb yani. Buna Şeyhül İslam Bilgatin Kitab-ı nübûbât isimli kitabında buna deniliyor ki ilm-ul mutlak mutlak ilim. Mutlak ilim denildiği zaman nedir? Yani gelecekte olan şeyler. Anladınız mı? Gelecekte olan şeyler kime gelecekte olan şeylerin bilinmesi kime hastır? Allahu Teala'ya hastır. Yani gelecekte ne olacak, ne olmayacak? Bu ancak Allahu Teala'nın Allah'a Buna, Bunun ismi de mutlak ilimdir. Yani mutlak ilim ancak Allah'u Teala'ya hastır. Niye? Çünkü Allah diyor ki Peygamber hakkında Eğer gaybi bilseydim çokça hayır yapardım ve bana bir kötülük isabet etmezdi. Değil mi? Peygamber gaybi bilseydi bir kötülük isabet edebilir miydi? Zehirleyebilirler miydi? Veyahat da dişi şeydebilir miydi? Veyahat da Uhud Savaşı'nda yenilebilir miydi? Derdi ki aman o özellikle oraya şey derdi. Birçok kötülük isabet etmezdi. Allah diyor ki: "La ya'le ya'lem fi Yerde ve gökte gayb ancak Allah bilir. Başka "Alimul gaybi ala illa min O gaybi bilicidir. Gaybi kimseye bildirmez ancak resullerden rasul olduğu kişiler hariç. Yani nedir? Kasıt iki şeydir. Peygamberler ve melekler. Gelecekte olan şeyleri kimse bilemez ancak Allah'ın razı olduğu, razı olduğu peygamberler ve melekler hariç bazı şeyleri bildirebilir. Bu da peygamberleri ve melekleri. Yani peygamber bize belirtmiş değil mi? Kıyamet günde ne olacağını, kıyameti yakınlığına ne olacağını. Bu gayiptir. Allah'u Teala Teala'nın bildirmesiyle bildi o. Yoksa kendiliğinden bilmiş değil. Ve bazı melekler bilebilir. Şeytanın fısıldaması gibi gelecekte ne olduğunu falan. Meleklerin fısıldamasını. Allah'u Teala bildirir. Bunun dışında melek ve peygamberden hariç, melek ve peygamber zaten kendiliğinden de bilmiyor. Allah bildirdiği şeyleri bilebiliyor. Bu ikisinden hariç kimse gelecekte olan şeyi bilemez. Dolayısıyla bu zamanda tasavvufçuların, sufilerin, şeyhler kaybı biliyor, geleceği biliyor falan hepsi Allah-u Teala bu ayette onlara cevap verir, reddiye veriyor. Bette ve et kahinlerin, sihirbazların, şeyhlerin, bilmem neyin hepsi, hepsinin e, yalancı olduğuna delildir. Ha. O işte şeytanların meleklerin işte ya. Yani şu anda da yani. Anda da oluyor ama e, şu anda işte Allahu Teala onu yıldızlarla taşlıyor. Ama bu e, var ya işte, Allah Resulü diyor ya bir, bu bazı kahinler Tamam şu anda da önceden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden çok vardı. Evet. Ama şu an ne ne oluyor? Yıldızlarla taşlanıyor. Ama olabilir ki bir kişi bir şey duymuş olabilir, yani şey etmiş olabilir, haber vermiş. Olabilir. Onunla birlikte yüz tane yalan söyler. Keyif. Aslında o zaman bu tasarrufculara işte bu sufilere uzman esaylık akupunktur isteyen hımtuğ demek ki yani onların şeyhleri şeytanlarla işbirliği yapıyor. Eğer yani hani e, kayıptan haber, haber verdi zaman sadece haftaya şu şuşu olacak mesela bir şey attı. Ha demektir ki yani, Dr. De, de de, de, de, de şey Zaten bu tasavvçuların, tarikatçılığın, şeyhlerinin birşeyi oldu. Şeyhlerden baktığın zaman, Ahmet el-Bedevi gibi, İbn Sebren, e, ha, Abu Mansur el-Hallaj Zaten bunlar sihirbaz bu, bu orksanların. Kafir Bunlar mi? Yani. kafir tabi. Tamam, tamam. Yani kim derse ki, gaybı biliyorum, geleceği biliyorum o, olacak, kafirdir bu icma ile. Tamam. Zaten bunlara çoğu ise Abu, Ma, Abu Mansur el-Hallaj hakkında ilim diyor ki, bu adam seyirbazdı diyor. Yani bu tasavvufçuların, birçok sihir sihirbaşı. Şu anda baktığın zaman adam çorba içtiriyor. Çorba içtiği zaman gözünün önünde bir şeyler görüyor. Sihirle çalışıyorlar çünkü bunlar. Yani birçok yerde olduğu gibi. Adam geliyor tarikata giriyor. Gözünün önünde bir şey peygamberin kabrini görüyor. Güya peygamberi görüyorum diyor. Bir adam şeklinde falan. Yani bu Anlatılıyor ama bunlar gerçek olan şeyler. Ama adam bilmiyor ki şeyden bu adamla oynadığını. Tayyip. Demek ki mutlak ilmi yani gayb ilmini geleceği ancak Allahu Teala'ya Allahu Teala'ya hastır. Bu böyleyken şuna ne diyorsunuz Rüyalar ve feraset. Feraset ne? Feraset yani bir insan bazı şeyleri bilebilmesi. Bakıyorum mesela diyor ki Ebû Hüreyre tipinden anlıyorum. Bakıyorum ki bu adam bilgisayarcı. Adamın bazı şeyleri mesela ferasetim var benim. Değil mi? Bazen şey diyor, bir bakıyorum bu adam Türktür. Niye? Şekli. Ferasetin bir, bir şey de. Bir bakıyorum bu adam demircidir. Niye? Adamın ellerinden şey diyorum. Değil mi? Buna feraset deniliyor. Bu feraseti ise İbn-i Kayyum Rahimullahu Teala Medar-ı kitabında ferasetin üç kısım olduğunu beyan eder. Birinci kısım e, el Elferase Elhalqiyye. Yaratılıştan feraset. Bu da okunularak yani bunu nasıl kazanabilirsin bu? Okunan kitap okuyarak mesela bu konuda hakkında kitaplar var. Bu Müslüman da okuyabilir, kafir de okuyabilir. kafirin de böyle bir şey olabilir okuyarak. Nasıl misal ilimehli der ki insanın yaratılışta ne kadar kamil ise, ne kadar her şey tamam ise, ağzı, dişi, işte kafası her tarafı ne kadar keman, o kişinin ferasetinin o kadar çok olmasına delildir der misal hatta o konu tecrübe adamın kafasına kadar büyükse misal diyorum yani. O kadar ferasetin şey olduğuna delildir. İşte adamın gözlerine kadar şeyse o kadar adamın zeki olduğuna delildir. Misal diyorum. Bu okunularak olarak bilinir. Anladınız Bunu da Müslümanlar da bilebilir. Bunu kafirlerde de bilir. Buna ne diyor? Er-feraset el Yaratılıştan. İnsanın yaratılışına bakarak. İkincisi el-feraset <gülüyor> İnsan kendisi riyada yaparak yani kendisi çalışarak bunu bilmesi, çalışarak nasıl çalışarak? Mesela deniliyor ki insan kendisini birkaç gün kendisini aç bıraktığı zaman kendisinden bir güç oluşuyor. İşte bazı şeyleri feraseti daha çok açılıyor mesela, daha iyi kafası daha iyi çalışıyor. mesela, kafası daha iyi çalıştığı adam daha iyi görüyor. Bu adam nedir? Bu adam nedir diye. Bu da el yani kendinin kendi çalışmanla olan. Müminler de bunda yapabilir, kafirler de bunu, kafirler de bunu iş yapabilir. Üçüncü, üçüncü ferase ise el-i'maniye. İbn-i de dediği gibi imani bir feraset. Bu da ancak müminlerde olan. Kişinin imanı ne kadar çok ise, kamil ise, ferasetinin o kadar kamil olmasına delildir. Bu ise sadece müminlere kastır Kişinin imanına kadar büyükse, o kadar feraseti, o kadar feraseti, o kadar şeyi açıktır. Bundan dolayı Allahu Teala Allahu Teala diyor ki: "İnne fi zalika le ayatin lil mutevessimin." Mütevesim feraset sahipleri için mütevesimden kasıt ilim tefsircilerin bir sözü demiştir ki mütevesimin yani feraset sahipleri. Feraset sahipleri için birçok şeyde ay Allah'ın ayetleri vardır. Allah'ın ayetleri vardır. Feraset. Yani bu dünyada Allah'ın ayetidir bunu. Her şey Allah'ın. Feraset sahipleri için, görebilenler için. Burada e, e, imani feraset kastıdır. Bir hadiste de geçiyor. İttekû ferasetel mu'min. Müminin ferasetine dikkat edin. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakıyor. Fakat bu hadis sahih değildir. Zayıf hadistir. Yani Allah'ın teykinlerini görüyor. Teykin, buy for Peki bu imanı imani ferasete misallar var mı? Var. Sahabeden Osman radıyallahu teala anhu otururken başka bir sahabe giriyor. Osman radıyallahu teala anhu'nun yanına. Fakat o giren sahabe yolda bir kadına bakıyor. Osman radıyallahu teala anhu'ya girdiğinde Osman radıyallahu teala anhu diyor ki ne oluyor diyor. Gözü zina yapmış kişilerin benim yanıma girmesine ne oluyor diyor biliyor. Adam diyor ki o sahabe diyor ki "Subhanallah" diyor. "Peygamberden sonra baş, başka bir vahiy mi iner?" diyor. "Peygamberden sonra bir daha mı vahiy iner?" diyor. Osman radıyallahu Teala diyor ki "La hayır diyor. "İnma hiye'l feraset." Bu bir ferasetttir diyor. Anladınız mı? Feraset. Yani artık nasıl şey diyor? İmanın verdiği bir şey. O gözünden mi anlıyor Artık ne anlıyorsa anlaşılıyor yani. Anlıyor Osman radıyallahu Teala. Keda i̇bn Saad Sa'd tabakası, tabakatında e, sahih olarak geçen bir e, eserde Ebu Bekir radıyallahu teala anhu Ayşe radıyallahu teala anhu'ya bir şey vermek hibe etmek istiyor. Ayşe radıyallahu teala anha kabul etmiyor. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu teala anhu e, vefat edeceği zaman bu hibe diyor ki bu hibe senin iki erkek kardeşine ve iki kız kardeşine diyor. Hibe ettim diyor. Senin iki erkek kardeşine iki kız kardeş. Ayşe radiyallahu teala anha. Diyor ki erkek kardeşlerimi biliyorum diyor. Abdullah ve Muhammed. Kız kardeşim Esma. Fakat ikinci kız kardeşim nerede? Çünkü iki kız kardeşine hibe, hibe ettim diyor. İkinci kız kardeşi yok. Sadece bir kız kardeşi var. Ayşe radiyallahu teala anha. Ebu Bekir de diyor ki İkinci kız kardeşi ise Esma binti Umeys'in yani hanımının Ebu Bekir'in karısının karnında olan kız çocuğunadır diyor. Daha sonradan gerçek Esma binti Umeys kız çocuğu, kız çocuğu doğuruyor. Biliyor Ebu Bekir radıyallahu teala. Nereden? Çünkü ferasetten dolayı. Artık e, Allahu u Teala'nın verdiği bir feraset. Bazı şeylere, bazı şekillere bakarak artık nasıl yapıyorsa karnındaki ee, çocuğun kız çocuğu olduğunu Ebu Bekir radiyallahu teala anhu e, biliyor. Gezer rüya hakkında da birçok hadis var. Bunlardan bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rüya nububetin 46 cüzden bir cüzidir cüz diyor. Bir parçasıdır diyor rüya hakkında. Yani 46 peygamberliğin 46 parçasından bir, bir parçasıdır diyor. Peki şunun Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Dersiniz ki Mesut dedin demin mutlak ilmi yani gayb gelecek ilmi ancak Allah bilir. Şimdi ise Osman'dan ve Ebu Bekir'den böyle bir şey rivayet ettin. Değil mi? Rüyada bazen rüya geliyor, gerçek oluyor. Gelecekte. Hani geleceği ancak Allahu Teala bilirdi. Bunun cevabını İbn-i rahimullah Teala İbn-i Racab Bari isimli kitabında zikrediyor. Diyor ki Geleceğin, mutlak geleceğin kesin olarak bilinmesi ancak Allah'a hastır diyor. Kesin olarak. Ama rüya ve feraset kesin değildir, zandır. Yani sen rüya görüyorsun, kesin olduğunu bilebilir misin? Hiçbir zaman diyemezsin. Olabilirdi, olmayabilirdi değil mi? Ancak Allah bilir bunu. Veyahut da feraset, ben bakıyorum bu adam diyorum ki bu adam demirci ama ferasetle bakıyorum bu adam demirci değil misin? Zan. Aa, ben, ben, ben zan olabilirim. Olabilir de olmayabilir de. Ama kesin ilmi, geleceğin kesin ilmini ancak allah Teala bilir. Dolayısıyla buradaki kasıt, gelecekte kesin ilmi ancak Allah bilir. Ama zannet insan zannedebilir. Gelecekte şu olacak diye. Bazı olaylara bakarak, işte ben bakıyorum. Buluta bakarak, feraset il sahibiyim. Buluta bakarak, bulutun işte... Ee, bulutun renginden, bulutun geliş şeklinde falan yağmur yağacağını diyorum. Ama kesin olarak diyebilir miyim? Mi? Çünkü kesin Allah'a astır. Anladınız mı? Veyahut da ben bakıyorum işte e, falan kişi diyelim ha? E, ha? şu e, işte demircidir diye ama kesin olarak diyebilirim değil mi? Evet, evet. Ebu Bikr ve Osman Baba, bir feraset şey etmiş. De. O da isabet etmiş ama kesin olarak hiçbir şey kimse diyemez. وَلَا يُحَيْتُونَ وَلَا يُحَيْتُونَ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَانْ Onun e, ilminden hiç kimse bir şey alamaz ancak Allah'ın istediği şey hariç. Yani Allah'ın ilminden kimse bir şey alamaz ancak Allah'ın istediği şey. Yani bizim bildiğimiz şu anki ilim Allah'ın bize öğrettiği şeyler. Her şey bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Allah'ın istediği. İbn-i Kesi'ye rahimallahu teala diyor ki bu ayetin tefsidi iki şekilde tefsir edilebilir diyor. Birincisi diyor la يُحَيْتُونَ شَيْءٌ min صِفَاتٍ Allah'ın sıfatlarından hiç bir sıfatı bilemezler ancak Allah'ın haber verdiği sıfatlar hariç. Yani Allah'ın o kadar çok sıfatı var ki hepimiz bilemeyiz ne kadar. Değil mi? İsimleri o kadar çok var ki bilemeyiz. Ancak Allah bize bildirdiği sıfat ve isimler hariç. Bu veyahut da ikinci Tefsir ise i̇bn dediği gibi. Yani Allah'ın bildirdiği şeyler hariç biz bir şey bilemeyiz. Normal, mutlak ilim. Diğer şey de Allah'ın sıfatları. İki şey de anlaşılabilir. وَسِيَا كُرْسِيُّ vel ard? Onun kursisi semavatı ve ardı kapsadı. Yeri ve göğü kapsadı. Yani o kadar büyük. Kursi ehl-i sünnet vel cemaatin kursi hakkında inancı nedir? Kursi bir varlıktır, yaratılmış bir şeydir. Ve Allahu Teala iki ayağını o kursinin üstüne koyar. Bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesi budur. İbn-i Ebi Şeybe Kitab-ül Arş isimli kitabında Beyhaki ve Dârimi e, kitaplarında i̇bn Abbas radıyallahu teala anhumun rivayetinde i̇bn Abbas diyor ki مَوْدِعُ قَدَمَيْا Rabb, Rabbin ayak bastığı iki yer, iki ayağının bastığı yer, iki ayağının bastığı yer kursidir diyor i̇bn Abbas. Radiyallahu teala anhum ve bu eseri Abu e, Zura Darimi ve Ezheri rahimullahu teala e, sahiliyor Başka bir dolayısıyla arş, e, kursi nedir? Allah'ın iki ayağının bastığı yerdir. İki ayağının bastığı yer. Allah'ın iki ayağının bastığı yer yeri ve göğü tüm kapsamıştır. Yedi kat sema, yedi kat yeryüzü çünkü yeri, sema yedi kat, yeryüzü de yedi kat. Allah'ın kursüsünün hepsi bunu kapsamıştır. Yani o kadar büyük. Allah'ın ayak bastığı yer o kadarsa Allahu Teala'nın kendisinin ne kadar büyük olduğunu, yani ne kadar büyük olduğunu siz tasavvur edin. i̇bn Abbas radıyallahu teala anhu'dan başka bir rivayet var. Fakat bu rivayetin e, zayıftır. Yani kursiden maksat Allah'ın ilmidir diye. Anladınız mı? Kursi'den maksat Allah'ın ilmidir değil. Fakat bu rivayet zayıftır. Ezheri'nin dediği gibi Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu rivayeti kabul etmemiştir. Çünkü zayıf bir rivayettir. Allah Allah. Keda Kitab-ül Arş isimli kitabında İbni Ebu Şeyben'in Kitab-ül Arş Ammar radiyallahu teala amhudan şöyle bir rivayet var. Sahabeden. Diyor ki El-Kursiyyu mevdi'a kademe'ye Rab lehu atitum ki atitel rahil Kursi Allah'ın iki ayağının bastığı yerdir. Onun nasıl ki devenin gıcırdaması varsa onun da bir gıcırdaması vardır der. Demek ki yani Ammar radıyallahu onun bir gıcırdaması, bir gıcırdaması vardır. Bu ayette hululcuların veyahut da vahdetil vücudculara reddiye vardır. Hululcu yani Allah her tarafta diyenlerin. Veyahut da Allah her şeydir diyenlere reddiye vardır. Niye? Çünkü allah Teala'nın ayağının bastığı yer, bütün yedi kat sema ve yeri şey değilse Allah kendisi ne kadar büyüktür. Nasıl olur da burada olur? Her tarafa girer, her tarafta olabilir. Kursi hakkında bidat ehli birçok inanca sahip olmuşlardır. Birçoğu Kursi'den maksat Allah'ın ilmidir demişler. Diğer bu da Hasan-ı Basri'ye nispet ediliyor fakat sahih değil. Diyor ki kursi arş akisi de aynıdır yani. Kursiden maksat arş, arştan maksat kursi'den maksat maksat arştır diyor. Bu Hasan el-Basri rahimehullah teala'ye nispet edilmiştir fakat sahih değildir. demek bazılar diyor kursiden maksat arştır. Diğer bazılar diyor kursiden maksat ilimdir. Diğer bazılarda diyor ki bu da Ebu Saud efendi, Ebu Sa'ud'un Osman'ın alimlerinden ve Seyyid Kutub'un görüşü bu ikisi diyor ki kursu diyor kursu diye bir şey yok. Allah sadece ne kadar büyük olduğunu insanlara belirtmesi için öyle bir şey tasavvur etti. Ama asla hakikatı yoktur diyor. Bu da Seyyid Kutb'un görüşü tabi bu dalalet ve bidat sapıklıktır. Nasıl Allah'a afiyet olsun. Walla yaudhu hifzuhu ma. İbn Abbas r.a. bu ayetin tevsiyemde der ki. Yani yeri ve göğü hıfz etmede, yeri ve göğü idare etmede Allahu Teala'yı hiçbir şey de yormaz. Allah'ı yormaz. Velayeuhu yormaz hıfzuhuma o yeri ve göğü hıfz etmede. Yani idare etmede, korumada Allah bunlar bu şeyler Allahu Teala'yı Allahu Teala'yı yormaz. Adaletli gözlü. Ve O Allah alidir, uludur, üstündür, Yüksektedir. Ve azim çok büyüktür. Burada bu ayette yani ayet-el kursi'de Allah-u Teala altı tane e, isimleri, ismini zikretmiştir. O da nedir? Allah, İlah, El Hay, El Kayyum, El Ali ve El Dolayısıyla altı tane ismini zikretmiştir. Yani Allah vel ilah, vel hay, vel kayyum, vel ve El İlah, El Hay, Kayyum, ve Ali ve El Azim. Bu isimleri Allah-u Teala bu ayette... E, zikretmiştir. El Ali yani yüksektir. Allah'ın bu isimlerinden bir isim. Allahu Teala yüksektedir. Yani bizim üstümüzdedir. Yüksektedir. Allah'ın yüksekte olması üç şekildedir. İkisini bidat ehli kabul eder, üçüncüsünü kabul etmez. Allah'ın kadri ile değeri yüksektir. İkincisi kahr kahri ile yani Allah her şeye güç sahibidir. Kahri ile. Üçüncüsü zatı kendisi yüksektedir. Birinci ve ikincisini bidat ehli kabul eder, üçüncüsünü ise üçüncüsünü ise kabul etmez. Yani Allahu Teala'nın yüksekte olduğunu kabul etmez. Ana kullar hal Allahu Teala'nın yüksekte olduğunu yani üstümüzde olduğunu, zatı ile üstümüzde olduğunu ilim ehli sırf bu konuda mustakil kitaplar yazmıştır. Bunun bir tanesi Zehebîye rahimallahu Teâlâ Kitâbü'l-Ulû ismini yazmıştır. İbn Kudâme İsbâtu Sıfâtil Ulû. Ee, İbn Kayyım rahimallahu Teâlâ İhtimâl Cüyûşü'l-İslâmiyye isimli kitabını ve birçok sırf müstakil tek kitaplar yazılmıştır. Allah'ın arşta olduğunu, üstümüzde üstümüzde olduğunu. Alâkulal İbn Teymiyye rahimallahu Teâlâ el isimli kitabında der ki: Allah'ın yukarıda olduğuna hem Hristiyanlar, hem Yahudiler, hem Müslümanlar icma etmiştir. Hristiyanlar da buna icme etmiş, Yahudiler de ve e, Müslümanlar da buna icme etmiş. Tabi bunun Kur'an ve Sünnet'te delili çoktur Allah-u Teala'nın yukarıda olduğunu. Emin tüm memfisema en art. <gülüyor> Sema'do olan sizi yerin yüzüne batırmasına mı emin oldunuz? Semada olan. Ya hamanun binli sarhan <gülüyor> lali ablugu Ey haman, Firavun diyor ki, ey haman diyor bana bir e, bir sarh bir burç yap. Ki Musa'nın ilahına, Allah'ına yaklaşayım. Ona e, ulaşayım. Çünkü ben zannediyorum ki o inni ilahun Musa yalan söylediğini zannediyorum. Demek Musa ne demiş onu? Rabbim yukarıda olduğunu. E, Allah'ın yukarıda olduğunu demiştir. Kadir Rahman alal arşesta ve Rahman arşesta. Arşta nedir? 7 kat sema üstündedir. Keda Müslimde de birçok hadis var. Muaviye İbnül Hakemü Sülemin'in Allah Resulü cariyeye sorması. Allah ben kimim? Sen Allah nerede? Semadadır demesi gibi. Keda bu Ehli Sünnet ve Cemaat'ın icması vardır bunda. Aklen de akıl yönüyle de bu böyledir. İmam Ahmed diyor ki mekan ikidir diyor. Bir altta olan mekan, bir üstte olan. Allahu Teala ise üstte layıktır diyoruz. Aklen böyle şey diyor. Fıtratan da buna değil. İnsanın fıtratı buna buna meyillidir Allah'ın yukarıda olduğunu. Yani sen dışarıda bir çocuğa der ki Allah ne eder dersen yukarı elini şey kaldırır. Yani ee, bunun aklı da yetmez de <gülüyor> çok şey yani bir biraz aklı yeten insana herhangi bir çocuğa sorun mesela 6-7 yaşında. Allah nerede der, der ki, ki yukarıdadır. Bilakis hayvanlara baktığın zaman hayvanlar ne yapar? Yağmur yağmadığı zaman kafayı yukarıya şeydir. Çünkü bu fıtrattır. İnsanın fıtratında var. Ben iyi hatırlıyorum. Eskiden maturidi bir hocam vardı. Anlatıyor işte Allah dedi elini yukarıya kaldırdı. Ondan sonra dedi estağfurullah dedi. Bak fıtratın adamın fıtratı direkt yani eli yukarıya kaldı Allah ın. Ama daha sonra dedi tam maturidi estağfurullah dedi yani. Şu fıtrat ve icma da buna e, şeydir. Tabii, e, bu kadarla iktifa ediyoruz. ﷺ muhammedu, ﷺ ali ve